Dinde. Bu bakımdan var ki tabi o asıl nihai hedefimiz. Peki e, arkadaşlarımız toplandılar. E, hicret konusundan bahsediyoruz. Arkadaşlar yolda olmak yolculuktan bahsederken tam işte Haz Musa, Musa ile Hızır'ın yolculuğunun arkasından. Efendimizin yolculuğundan bahsetmek de güzel bir lütuf dedik. E, hicret Hecera kökünden geliyor arkadaşlar hicret kelimesi terk etmek ve ayrılmak demek. Şimdi hemen buraya sıkıştırayım ee, biliyorsunuz Trinne mele amalü bin niyat hadisinin de devamında bu söylenir. Başka bir amaç için değil sadece ve sadece dinini daha iyi yaşayabilmek için e, bir yerden ayrılıp başka bir yere Gitmek demek hicret ve muhacir de bu demek. Geçen de bir arkadaşım e, göçmen kelimesi ile muhacir kelimesi arasındaki farktan rahatsız olan bir e, aile büyüklerinin veya bir ahbaplarının o rahatsızlığını pek anlamadığını söylemişti. Yani e, hanım demiş ki bakın kadın diyemedim yani ağzımdan çıkıyordu az kas çünkü bir şeylerin farkında olan bir hanım o onu söyleyen hanım. Demiş ki bize demiş göçmen deyip durmayın demiş göçmen kuşlar gibi demiş biz muhaciriz demiş. Ee, arkadaşım da yani ne olacak ki işte kuş gibi göçsek ne olur falan diyor dedim ki yani e, bir fark olmayabilir sözlükteki anlamıyla ama biri seküler arkadaşlar biri dini bir kavram yani muhacir dediğinizde artık onun içinde mutlaka dini bir kaygı var yani tek tek bütün fertlerde olmayabilir ama o kelime dini bir anlam yüklenmiş artık Dolayısıyla muhacir olmak bir şeref yani bir şey bir düşüklük değil anlatabiliyor muyum? Çünkü yaşayabilirdi memleketinde ama dinini daha iyi yaşamak için hicret etti yani. Yani Efendimiz Mekke'de geçim sıkıntısı mı çekiyordu? Mekke'de ne bileyim yani eşi dostu mu yoktu? Yani anlatabiliyor muyum? Yani dünyevi sebepler değil Efendimizin hicret etmesi. Geçim kaynakları başka başka sebepler işte ne bileyim başının derde girmesi böyle sebepler değil yani dünyevi sebeplerle. Tamamen inancıyla ilgili bir yolculuk Peygamber Efendimizin ve o dönemdeki Müslümanların icreti. Peki ne olacak yani biz işte dört başı mamur kendi memleketinde Allah zeval vermesin arkadaşlar. Yani hoşunuza gider gitmez ama insanın ne bileyim. Bir e, Fatiha'da diye Hamdiyazır'ın Maliki Yevmitli'nin tefsirine bir bakın arkadaşlar. İnsanın bir memleketinin olmaması, o memleketinde kuvvetli bir yönetimin olmaması ne büyük bir felaket. Çünkü memleketi olmayanın arkadaşlar dini de yoktur. İşte yeryüzünde bunun örneklerini görüyoruz. Bir toprağı olmayanın, milk ve mülk kelimeleriyle açıklıyor Elmalı'nın yazı. Milki ve mülkü olmayanın arkadaşlar yani toprağı, memleketi, milki ve mülkü. Yani toprağı, insanı ve ekonomisi olmayanın dini de olmaz diyor. Onun için ee, Allah zeval vermesin ülkemizde böyle huzur içinde yani rahatsızlıklarımız olsa bile büyük bir huzur. Yani bu gece basılır mıyız diye korkmuyoruz. Yani ben hiç hatırlamıyorum kapıyı kilitlediğimi. Hayatım boyunca hiç kilitlemedim yani kapıyı. Yani bu ne demek? Nasıl bir güven arkadaşlar? Nasıl bir güven, nasıl bir huzur içinde biz yaşıyoruz? Lütfen yani şükredilecek sebeplere odaklanalım. Eee... Bazı kriz dönemleri hariç o kriz dönemlerinde bile arkadaşlar dinimizin bütün emirlerini yaşayamadığımız kriz dönemlerinde bile memleketin zeval bulmasını asla istenmez. Neyse onu geçiyorum konum değil. Fakat şunu söyleyeceğim şimdi böyle rahat bir hayatta yaşayan bir kimse o zaman muhacir sevabını kazanamayacak mı? İşte asıl onu söyleyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hicret kavramını çok genişleten bir hadisi şerifi var. Çok meşhur bir hadis-i şerif. Eğer vaaz dinlediyseniz daha önce böyle kulaklarınız aşina illaki bir yerden duymuşsunuzdur. E i̇şte ben de bir kez daha tekrar edeceğim. Efendimiz buyuruyor ki arkadaşlar baş tarafı var. El muslimu men selimen muslimune min lisanihi ve yedihi vel muhaciru men hecere Allahu anhu diyor. Muhacir Allah'ın yasak kıldığı şeyden uzaklaşandır diyor. Yani bakın nasıl genişletti dünyadaki bütün Müslümanlar yani dinini daha iyi yaşamak için gayret içinde olan bütün herkes bunun içerisine giriyor. Bütün Müslümanlar bunun içerisine giriyor. Yani siz mesela iki seçenekle karşı karşıyasınız. Birisi daha kolay nefsinize daha uygun ne bileyim çıkarınıza daha uygun ama diğeri inançlarınıza ahlakınıza etik anlayışınıza Müslümanlığınıza daha uygun. Siz e, o... Ahlakınıza inancınıza daha uygun olanı seçiyorsanız ötekini kolay ve cazip olmasına rağmen terk ediyorsanız işte bu da bir hicrettir diyor. Mesela bir odada oturuyorsunuz, hiç e, tasvip etmediğiniz konuşmalar oluyor. İnsanlar hakkında ne bileyim işte çirkin sözler, sıfatlar kullanılıyor vesaire veya saldırgan bir dil kullanılıyor. Engel olma gücünüz yok, sözünüz geçmiyor veya siz o toplantıda çok küçük bir unsursunuz. Oradan sadece onun için kalkıp çıkmanız da bir hicret. Yani hicretin kapsamını çok genişletiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte. Bir de Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar... Müzzemmil suresinde Müzdenmil suresinde 8, 9 ve 10. ayetler var. İnsan ilişkileri açısından burada hicret kelimesi de burada geçtiği için beni çok etkiliyor gerçekten arkadaşlar bu bölüm. Yani böyle kendimize motto edineceğimiz genç arkadaşlar için söylüyorum. Kendimize motto edineceğimiz bir bölüm neredeyse. Ezberleyin işte toplam iki satır kadar bu üç ayet diyor ki ve kurisme rabbike Tebettel ile baştan beri yani ilk yedi ayette Efendimiz'e vahyin ilk günlerinde inen ayetlerdir bunlar. Efendimiz'e bazı tavsiyelerde bulunuyor. Zaten siyer derslerimize katılanlar hatırlayacaktır. Ben bu ilk inen sureleri de mutlaka okumalarını, mutlaka üzerinde çalışmalarını arkadaşlarımıza tavsiye etmiştim. Çünkü bu sureler Efendimiz'e böyle adeta briefing gibi yani. Hani ne yapacaksın? Nasıl yapılacak bu peygamberlik? Başına neler gelecek? Onlara hazırlıyor. Eğitiyor. Mesela kimler Yerden uzak duracak kalem suresinde işte bir e, bahçe sahiplerinin hikayesi anlatılıyor ahlaki bir e, nasıl diyeyim ahlaki bir kriter geliştirip insanları ona göre insanların davranışlarını ona göre anlayabilmesi için eğitiyor peygamber efendimizi bu sureler. İşte bu bölümde bu küçük bölümde hicretten bahsettiği için şimdi onu söyleyeceğim. Red kurisme rabbike Rabbinin ismini an yani bir defa sürekli Allah Teala'yı Anmalıyız biz arkadaşlar Allah'ı anmalıyız niye çünkü arkadaşlar yaşadığımız hayatı olan biteni başımıza gelenleri Allah'ı anmadan anlamamız imkansız arkadaşlar Allah'ı anmadan Allah'ın adını ama bakın kendisini demiyor burası da çok önemli bir nüktedir. Evet kurrabbeke burada değil demiyor mesela Bismillahirrahmanirrahim de öyle Allah'ın adıyla başlıyoruz rahim demiyor Allah'la demiyor. Mesela bazı müelliflere rastlıyorum. Allah'lı Allahsız işliyor. Allah'lı iş, Allahsız iş haşa çok saygısız bir ifade. Arkadaşlar Allah'ın Allah'ın kendisiyle biz zatıyla biz aynı ontolojik düzlemde değiliz ki onunla bir iş yapalım yani. Biz ancak Allah'ın adıyla iş yapabiliriz. Yani Allah'ın adını anabiliriz. Allah'ın kendisiyle haşa Allah Teala'nın bizim yani bir denkliğimiz yani Allah'la başlıyorum böyle haşa yani. Böyle bir denkliğimiz söz konusu olabilir mi yani? Biz ancak Allah'ın adını anarak başlayabiliriz. Bir mahluk oluş bilincidir bu arkadaşlar. Bu bir küçüklük değildir. Yani senin ontolojik olarak evrende bütün o varoluşta nerede olduğunun farkında olduğunu gösterir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu nokta çok çok önemli gerçekten. Rabbinin adına an. Ve tebet del iley betül ismi buradan geliyor tam bir yönelişle ona yönel diyor böyle yarım yamalak ucundan kenarından değil Haç suresine bir ayet var bazı insanlar diyor ve minen ben ya Abdullah harf kenardan kenardan Allah'a ibadet ederler diyor öyle değil tam bir yönelişle ona yönel arkadaşlar bu tam bir yönelişle Allah'a yönelmek bizi korkularımızdan paniklerimizden efendim e, kaygılarımızdan gelecek kaygılarımızdan geçmişte yaşananların e, bizi esir almasından yani aklınıza gelebilecek sizin ruh, ruhunuzu karakterinizi kişiliğinizi zedeleyen zarar veren her şeyden muhafaza eden bir şeydir tam o atan Tam anlamıyla Allah'a yönelmek. Şimdi biz vaizler böyle söyleyince mesela benim günlük hayat yani bu korona öncesi dönemde vaazdan çıkışımda eğer bir vaazda bunu söyleseydim mutlaka biri gelip yanıma diyecekti ki hocam biz tam olarak yönelemiyor muyuz ki Allah'a? Hala işte bu kaygıları bu korkuları yaşıyoruz. Bizim imanımız mı zayıf? Yani bu aşırı kaygılı insanlara biraz takıntılı insanlara böyle laflar etmek ters tepki veriyor ediyor arkadaşlar. Bu sefer imanından da kuşku duymaya başlıyor. Hayır. Hayır imanınızdan kuşku duymayın. İman arkadaşlar imanda gri bölge yoktur. Ya inanıyorsunuz ya inanmıyorsunuzdur. Yani biz inanıyoruz. O yüzden mesela klasik kitaplarımıza yazar inşallah müminim denmez. Müminim denir. Ben müminim. İman ediyorum. İnanıyorum denir. Yani inancınızdan kuşku duymayın. Allah'a yöneldiğinizden kuşku duymayın. Ama işte okun da çalışın yani çalışın ne demek işte bütün tedbirlerini alıyorsun falan ama diyorsun ki her zaman Rabbim izin verirse Rabbim muhafaza ederse Allah seni korusun gibi. Ee, Tabi burada Mekke'nin ilk yıllarında Efendimiz'i hatırlayın düşünün yani nasıl yapacak Efendimiz nasıl yapacak arkadaşlar kendinizi onun yerine koyun biraz empati yapın yani karşısında azgın kibirli mütehakkim kuvvetli efendim böyle lafını esirgemeyen insanlara kırbaçlayan kölelerini kırbaçlayan zalim efendim böyle güçlü kuvvetli zengin bir sınıf var yani. Ve onlara diyecek ki siz ve taptıklarınız cehennem odunuzsunuz. Bu ayeti okuyacak onlara. Atalarınızla cehennem yakınacak. Atalarına tapıyor adamlar. Atalarınızla cehennem ya ayetler var ya böyle o bakımdan söylüyorum. Yani bunlar söyleyecek onlar. Şimdi bu gücü nereden alacak arkadaşlar? Bu gücü nereden alacak efendimiz? Yetim bakın Duha suresini okuyun. Yani e, Ebu Talip'ten sonra kimsesiz Ebu Talip de yani çok öyle onu çok kuruyan böyle çok e, hani güçlü biri değil. Gene de bir saygınlığı var o gene bir işe yarıyor. İşte o son yıllarını ondan Ebu Talip ve Hatice'nin vefatından sonraki dönemi okuduk sizinle daha yakında. İşte bu, bu gücü nereden buluyorsun Ta, tam olarak Rabbine yöneliyorsun tam olarak. Müthiş bir şey anlatamıyorum başka türlü arkadaşlar. Nasıl bir rabb Rabbul meşriki vel ma'ribi Yani öyle sadece sen namaz kılarken... ...senin bulunduğun yerin, senin evinin, senin mahallenin... ...ya da senin korunmuş bölgenin Rabbi değil. Meşrik ve mağribin Rabbi. Doğuların ve batıların Rabbi. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Fettehidhu vekila, onu kendine vekil edin. Şimdi hicrete geliyoruz. Vasbir alama ulune sana söylenenlere sabret. Yani her lafa cevap vermeye kalkma. Genç arkadaşlar, size hoşunuza gitmeyen şeyler söylendiğinde özellikle de bu aranızdaki ilişkinin bozulmaması gereken bir kişiden geliyorsa bu sözler. işte hocanızdır aile büyünüzdür ne bileyim saygı duyduğunuz birisidir iş yerinde amirinizdir vesaire yani ona her seferinde ağzının cevabını vermediğinizde kendinizi kötü hissetmeyin bazen bir alışveriş yaparız arkadaşlar ben bu insanla ilişkimi mi tercih ediyorum? Yoksa kendimi rahatlatacak lafı onun ağzına tıkarak kendimi rahatlatacak sözü söylemiş olmayı mı? Yani o sözü söyleyeceğim ben rahatlayacağım ama ilişkimiz zedelenecek. Ama bu kim? Benim dayım mesela amcam. Anlatabildim mi? Yani eğer burada ezildiğiniz için yani aslında bir gücünüz olsa şakır şakır söyleyeceksiniz ama iziksiniz söyleyemiyorsunuz. İşte bu sabır değil arkadaşlar. Sabır ne biliyor musunuz? Sabır bir durumda her şeyi yapmaya gücünüz yetiyorken doğru olanı yapmayı tercih etmek ve bunun bedeline dayanmak sabretmek. Yani nedir orada onun bedeli? Ya sustum kaldım ya adamın karşısında diyorsunuz mesela bir şey diyemedim yani ağzım açık diyorsunuz. O o şeyi yaşıyor, o rahatsızlığı yaşıyor. İşte ona ona dayanmak sabırdır. Eğer Ağzınıza geleni veya da işte aklınıza geleni söyleme gücünüz var. Fakat makamına saygı, saygınızdan dolayı, yaşına saygınızdan dolayı veya başka bir hürmetten dolayı. Bir de tabii burada şimdi bu siyer dersini biz gençler için planladığımızdan ben sadece gençler var diye konuşuyorum. Diğerleri yokmuş gibi yapsın artık. Şimdi genç arkadaşlar, arkadaşlar bundan da çok pişman olmayacaksınız size söyleyeyim. Eğer o insan yani insanlarla ilişkileriniz bir banka hesabı gibidir arkadaşlar. Ortak bir banka hesabı gibidir. Sürekli çekerseniz ve oraya hiçbir şey yatırmazsanız bir süre sonra o hesap tükenir. Ve ortak olduğunuz diğer kişi de bundan rahatsız olur yani. Siz hiç yatırmıyorsunuz ama devamlı çekiyorsunuz. Bazen yatırmamız gerekir. Eğer arada çekmek istiyorsak işte. Dolayısıyla eğer akrabalık hatırına... Anne babalık hatırına, hocalık hatırına, işte makamın hatırına biz bazen, bazen tabii büyük bir cesaretle ama saygı içerisinde fikrimizi veya orada bir yanlışlık varsa başkasına zarar veriliyorsa. Mesela burası çok önemli. Bana değil. Eğer o kişiyle benim aramda bir ilişki ise tamam susmayı tercih edebilirim. Onların söylediklerine sabredin. Ama başkasının hakkının çiğnenmesi söz konusu ise mesela hatırlayın hülfül Fudul'deki ki yemininden ötürü bir yabancıyı peygamberimize yönlendirmişlerdi kasten Ebu Cehil'le onu e, şey yap karşı karşıya getirmek için. Peygamber Efendimiz de ya ben şimdi Ebu Cehil'e gidip bir şey diyemem dedi mi yani? Hayır adamı yanına aldı gitti ve dedi ki senin bu adama borcun varmış derhal borcunu öde dedi. Niye çünkü orada başkasına verilen bir zarar söz konusu ama bakın bizim ahlakımız ne kadar yozlaştı arkadaşlar biz kendimize verilen bir zarar söz konusu olduğunda asla susmuyoruz başkasına verilen bir zarar söz konusu olduğunda da gözümüzü kapatıyoruz kulaklarımızı kapatıyoruz. Yani sizi tenzih ederim gençler bu konuda daha avantajlı çünkü onlarda adalet duygusu henüz bizimki gibi yozlaşmadı hakkaniyet duygusu çok güçlü. Adalet duygusu çok güçlü. O bakımdan çok avantajlısınız. Yani ahlaka, e, takvaya daha uygun hareket edebilmek için büyük bir avantajınız var. Bunu kullanın arkadaşlar. Şimdi Mes bir alamen yakulüne sana söylenenlere sabret. Vehcurhum hecran cemila. İşte buraya gelmek istiyorduk. Vehcurhum onlardan uzaklaş, hicret et onlardan yani bir kötü söz konuşuyor yani burada benim anladığım arkadaşlar böyle karşındaki mantıklı konuşmuyor karşındaki bir ilmi bir değeri olan veya bir hakikat arayışı yani gerçekten doğruyu öğrenmek için konuşmuyor sadece kızıştırmak için konuşuyor yani seni tahrik edecek, seni renge çekecek. Anlatabiliyor muyum? Bunun için konuşuyor ve oradan da sen istediğin kadar onunla tartış, kavga et veya işte ne söylersen söyle. Adamın amacı ikna olmak değil zaten. Sadece seni kendisinin ezmesine fırsat verecek şekilde senden bir yumruk gelmesini istiyor yani anlatabildim mi? İşte bu durumda senin sabretmen aslında onu çileden çıkaran bir şey. Çünkü ne yapıyorsun, ringi çıkmıyorsun yani. Ona seni tamamen tahkir etme fırsatı vermiyorsun ee, ve ondan uzaklaşıyorsun. Vehçurhum oradan hicret et, uzaklaş onlardan. Hecran cemila arkadaşlar. Aman Allahım ya Rabbi, sen bizden neler bekliyorsun ya? Hecran cemila. Yani böyle surat asarak, işte böyle e, sizden de adam olmaz diyerek böyle çekip gitmek değil arkadaşlar. Güzel bir uzaklaşmayla. Yani birisi böyle öfkesi işte kontrolünü kaybetti öfke yani efendim ve böyle. Yani basit basit konuşmaya başladı bu kuzenin olabilir yani akrabalık ilişkilerinde çok oluyor bu ee, ne bileyim iş yerinde birisi olabilir fakat o insanla sen gene yüz yüze bakacaksın yani zorunlu bir ilişkin var ve haklar var karşılıklı haklar ve sorumluluklar var ee, diyorsun ki mesela yani mesela siz onun bin yolunu bilirsiniz ben şimdi ilk aklıma göre şey diyorsunuz ki ya bak arkadaşım şimdi yapma bunu böyle. Yani birbirimize sen bir şey söyleyeceksin ben bir şey söyleyeceğim e, aramız bozulacak tadımız kaçacak yani gene burada yüz yüze bakacağız hadi bak e, Allah'a emanet ol ben şimdi gidiyorum efendim görüşürüz gene inşallah hadi efendim Allah sana ferahlık versin bu düşüncelerden kurtarsın veya neyse işte neyse çok da uzatmayın lafı az kelime söyleyeyim benim kadar uzatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar. Hicret bu demek yani. Ya yaşın e, bir iki seçenekle iki veya daha fazla seçenekle karşılaştığımızda doğru olanı seçmek, vel muhaciru men hecere mane Allahu an Allah'ın yasakladığından uzaklaşmak ve doğru olanı seçmek veya burada olduğu gibi gene işte ağız dalaşından, her türlü dalaştan yani cahilce laf atmalar karşısında o Furkan Suresi'nde de geçiyor biliyorsunuz. Cahilce laf atmalar karşısında efendice uzaklaşmak aynı güzel oldu bu. Tarz. Tabir. Bunu tercih ediyorum yani bütün anlattıklarımızı açıklayan bir cümle oldu. Efendim ama tarihteki hicret ne? Efendimizin Mekke'deki baskılar karşısında tabii Allah'ın emrini bekleyerek o müsaade geldikten sonra Mekke'den Medine'ye hicret etmesi demek. Ve arkadaşlar Medine neden Medine hani? Efendimiz'in yani birçok seçeneği vardı da her yerden onu çağırıyorlardı da efendim o Medine'yi seçti öyle olmadığını biliyoruz çok uğraştı yani gidecek bir yer bulabilmek için ama e, hiç kimse kabul etmedi Medine'liler kabul etti akabe biatlarını konuşmuştuk sizinle yakın zamanda Medine'liler kabul etti. Peki yani Allah'ın takdiri neden Medine oldu? Hani soruyu öyle soralım. Allah neden Medine'yi seçti hicret edilecek mekan olarak? Çok stratejik bir konumu var arkadaşlar. Mekke'nin e, bütün kuzey ile Mekke'nin kuzeyinde kalıyor Medine. İşte Şam bölgesi, Mısır yani bütün medeni dünya ile ticaret e, yolları üzerinde. Medine. Daha sonra bunu göreceğiz zaten hemen arkasından Bedir Savaşı'nda bu konumun önemi ortaya çıkacak. Bir de Araplardaki o cahiliye dönemindeki sosyal yapıyı konuşmuştuk uzun uzun konuşmuştuk sizinle. Şu çok önemli Araplarda yani bir Hicaz bölgesinde özellikle Araplar dediğimiz çok büyük bir dünya. Efendim biz Hicaz'daki Araplardan bahsediyoruz o dönemde şey yok merkezi bir devlet yok arkadaşlar merkezi bir devlet olmadığı için her kabilenin kendi kuralları kendi topraklarında geçerli ve siz e, Arap Yarımadası'na bir yerden bir yere gidebilmek için yani Hicaz'da bir yerden bir yere gidebilmeniz için o topraklarından geçtiğiniz kabileyle anlaşma yapmış olmanız gerekiyor peki kabileler neye göre oluşuyor Kan bağına göre oluşuyor arkadaşlar. O güne kadar bütün kabileler kan bağına göre oluşuyor. Bir de işte peygamberimizin Medine'ye hicreti ona dayanıyor. Bir de velayet bağı var. Yani bazı güçlü insanlar mesela peygamberimiz Mekke'ye de öyle girmişti hatırlayın Taif'ten dönerken. Bazı güçlü insanlar güçlü kabileler kendilerine sığınan kimsesizleri koruma garantisi veriyorlar. Kendi topraklarından geçme veya yaşama. Orada yaşama anlaşmalarına bağlı, işte mevla deniyor onlara mesela bir kısmına daha sonra o İslam tarihinde ileriki dönemlerde çok önemli bir topluluk olacaklar onlar şimdi peygamber efendimizin arkadaşlar Medine'deki e, Hazreç kabilesiyle akrabalığı var bu altın kıymetinde çünkü bir kan bağı yani iyi kötü bir kan bağı var neden çünkü peygamber efendimiz e, kendi annesi de Medine'liydi biliyorsunuz Abdülmuttalib'in annesi yani dedesinin annesi de Hazreç kabilesinden Hazreti peygamberin Annesi Amine ve babası Abdullah'ın kabirleri de Medine'de. Yani dolayısıyla böyle bir bağ, böyle bir hani e, akrabalık bağı da var Efendimizin. Bu o günkü dünya için çok kıymetli bir şey. E, ve ikinci akabe yapıldıktan sonra rebiyül ayına doğru Mekke'de Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir, bunların aileleri ve Hazreti Ali kalıyor bir tek. Yani yavaş yavaş birer, ikişer herkes Mekke'den ayrılıyor arkadaşlar. Yani bu hicreti e şöyle söyleyeyim yani günümüze yaklaştırabilmek ve kendimizin bunu anlayabilmesi için e arkadaşlar şimdi hepiniz gençler için söyleyeyim öyle mal mülk sahibi falan değilsiniz seniz ama hayatın başlarındasınız ama gene de hani ailenizin bir variyeti var iyi kötü yaşadığınız ortamlar var bu ortamlarda size sunulan imkanlar var bunları bir hayal edin herkes kendisinin hayal etsin ve bu gece size deniyor ki üzerine alabildiğin kadar şeyle yola çıkıyoruz hem de kaçak olarak. Yani hem malını bırakıyorsun hem de yolda canın da tehlikede. Niçin yapıyoruz bunu? Yani ne güzel işte evimiz, barkımız, malımız, mülkümüz, işimiz, gücümüz her şey burada. Niçin yapıyoruz? Çünkü Medine'ye gitmemizi istedi Allah. Nereden biliyoruz? Peygamber söyledi görüyor musunuz arkadaşlar yani bu peygambere işte peygamberin sözü bağlayıcı mıdır değil midir bu tartışmalar nerede arkadaşlar peki Allah söyledi ve peygamber bize bildirdi tamam da yani ne olacak hani yapmazsak ne olur niye yapalım Allah söyledi Allah'ın söylediği ve peygamberin bildirdiği şeyi çünkü ahirete inanıyoruz. İşte bu üç şey var ya arkadaşlar. Allah inancı, peygamber inancı ve ahiret inancı. Bu üçünü biz çok sıradan gibi gelebilir. Yani daha işte 5 yaşındaki konuşmayı öğrenen çocuk bunları öğreniyor. Yani imanın şartları 6'dır. O altı üçün içinde mündemiçtir. O yüzden bu üç tanesine usulü selase denir. Bunu şöyle kabul edin arkadaşlar. Din bir bina ise ...diğim bir binaysa... ...bu üçü o binanın temel kazıklarıdır. Temel kazıklarında... ...yani Allah inancı, peygamber inancı... ...ahiret inancı... ...bunlarda zerre kadar bir çatlak varsa... ...zerre kadar bir zayıflık varsa... ...bir ihmal varsa... ...yapımında bu kazıkların... ...temel kazıkların... ...arkadaşlar binanız istediği kadar şatafatlı görünsün... ...en ufak bir sarsıntıda yıkılır. Onun için ibadetlerinizi tam yapamıyorsanız, işte İslam ahlakını tam yaşayamıyorsanız, başkalarını boş verin. Bak, başkalarını yargılamak için dinlemeyin bunları arkadaşlar. Biz burada şu kadar saati başkaları için harcamıyoruz. Başkaları kötü olduğunda bu benim işime yaramayacak, iyi olduğunda da çok yaramayacak yani ahirette. Öyle ki arkadaşlar Meaariq suresini açın okuyun. Onunla ilgili bir hatıram vardır, anlatmışımdır. Belki size çocuklardan birinin şiddetli bir hastalığı sırasında hastanede böyle çok ümitsiz şeyler söylediler bana. Ve ben benim de o sırada bir sağlık sorunum var ayrıca. O gece hastanedeyim ee, arkadaşlar böyle bir ses hani yakaza hali denir ya o, o halde bir ses bana miharit suresini oku dedi. Miharit suresini arkadaşlar açın okuyun. Ne diyor biliyor musunuz? Bir bölümünde. Kısa bir sure siz de okuyun yani. Ee, bakın size de Allah benim vasıtamla duyurdu bunu. Öyle düşünün. Allah cep telefonunuza mesaj göndermez arkadaşlar. İnsanlara söyletir, söyleyeceği şeyi. Karşınıza bir kitap çıkar, bir rüya görürsünüz. İşte öyle gelir yani. Diyor ki, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتِذِي مِنْ ve يَوْمِئِذٍ ve ahi ve وَفَصِيلَتِهِ لَتِي تُعْوِيهِ وَمَنْ كَانَ فِي الْعَرْضِ جَمِيَاً سُمْمَيُنْ Günahkar kişi diyor, mücrim diyor, bak kafir demiyor. Kafir, kafir de içindedir mücrimin. Yani her türlü suçlu demek. Suçlu kişi kıyamet gününde cehennemin dehşetinden koruyabilmek için kendisini, oğullarını... Ana babasını, içinde büyüdüğü aileyi, eşini her ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak vermek ister. Levyef dediği, fidye olarak vermek ister. Yani Cenab-ı Hakk'a der ki benim çocuklarımı at ateşe beni atma. Ana babamı at beni atma der. Yani dolayısıyla biz ahirette eğer gerçekten inanıyorsak bunlara arkadaşlar. Ahirette böyle diyeceğiz ya başkaları için o yüzden başkalarını bırakın yani. Bırakın, kendinize bakın. Kendiniz için buradasınız. O yüzden işte falanın hmm, herhalde ahirete inancı zayıf bak böyle davrandığına göre. Başkalarını yargılamak, değerlendirmek, kategorize etmek, onlar hakkında karar vermek. Bunu boş verin. Hatta bak genç arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Başkaları için yani başkaları şöyle yapmış size şöyle demiş böyle de bunlar için üzülmeyi bile bırakın yani. Çünkü... Ee, çok üzülmek birisinin size yaptığından, yaptığı şeylerden dolayı çok üzülmek eğer sizi paralize ediyorsa hayat karşısında bir şey yapamaz hale getiriyorsa çok tepkisel biri haline getiriyorsa mesela işte bugünkü ergenlikte tanımlanan şeyler o hale getiriyorsa o şeytani bir üzüntüdür arkadaşlar. Bu kadar üzülmeye değmez hiç kimse için öyle diyorlar yani çok önem verdiğimiz zaman çok üzülüyoruz. Ve e, o zaman kendimize daha çok zarar veriyoruz. Yani birine çok önem vererek kendimize zarar veriyoruz. Anlatabildim mi burayı arkadaşlar? Evet şimdi e, işte diyorum ki o bu gece gidiyoruz diyen kişi tamam deyip ne alabildiyse o anda yani ne alabildiyse yola çıkması ve bunun hiçbir dünyevi sebebinin olmaması. Yani orada bir geçim darlığı yaşamıyor orada başka bir problemi yok akrabaları orada ailesi orada ve gittiği yer o günkü Arap yarımadası düşün çoğunun akrabası yok hiçbir şey yok belirsiz yani gittiği yer. Niye Allah gidin demiş peygamber haber vermiş ve ucunda cennet var yani nihai bir noktada. Anlatabiliyor muyum? Ne kadar sağlam inanmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte o kadar sağlam inanamayınca biz sabah namazına kalkamıyoruz. O kadar sağlam inanamayınca namazların sünnetlerini kılmak gereksiz bir şeymiş gibi geliyor. O kadar inanamayınca birisi bize bir şey söylediğinde yani kendimizi çok kötü hissediyoruz ve hep başkalarının onayına ihtiyaç duyuyoruz yani. O yüzden de en ufak bir tartışmada çok rencide oluyoruz. Yani ben de dahil. İşte arkadaşlar Müslümanlar birer ikişer hicret ediyorlar. O hicret sahneleri çağrıda çok güzel anlatılır Mustafa kadın çağrısında. Yani 500. kere bile olsa izleyin lütfen. Müziği çok güzel, sahneler çok güzel, gerçekten çekim çok güzel bilmiyorum ben çok beğeniyorum. Efendim bir tek ne kaldı? Hazreti Ebubekir peygamberimiz bunların aileleri, Hazreti Ali ve hapse atılma hastalık ve güçsüzlük gibi nedenlerle hicret etmeye imkan bulamayan birkaç kişi kaldı. Ee, peygamber yani bu insanların birer ikişer gittiğini Mekkeliler görmüyor mu görüyor kimin arkasından takipçi çıkarıyor İn, e, şey İslam tarihi kitaplarında hadis kaynaklarında arkadaşlar inanılmaz hikayeler vardır böyle e, yakaladıklarını geri getiriyorlar hapsediyorlar geri e, çekişiyorlar e, kavgalar çıkıyor yolda çatışmalar çıkıyor yani böyle hani Mekke'den çıktın tamam piknik yapa yapa gidiyorsun öyle de değil yani arkalarından takipçiler gidiyor ve bir de Aileler parçalanmış oluyor yani e, baba iman etmiş, oğul etmemiş, oğul etmiş, baba etmemiş, karısı etmiş, kocası etmemiş yani parçalanıyor aileler. O günkü geniş aile mantığını düşünün, kabile kılan mantığını düşünün ve aileden birilerinin böyle kafasına göre onlar öyle algılıyor. Hicret ettiklerini düşünün yani çok ciddi bir şey, çok rahatsız oluyorlar müşrikler bundan. Ee, yani e, hani ne seninle ne der gibi ne Mekke'de yaşamalarına böyle dinlerine inançlarına göre yaşamalarına izin veriyorlar ne de gitmelerine izin veriyorlar. Yani diyor ki benim istediğim gibi olacaksın diyor. Ee, değil mi? Bazı çoğumuzun ailelerinin bize yaptığı gibi genç arkadaşlara söylüyorum. Yani e, huzur da vermiyor efendim gitmesine de izin vermiyor benim istediğim gibi olacaksın ve özellikle de hicret etmesinden çok korktukları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onunla ilgili aldıkları önlemi söyleyeceğim size ama bu arada bir tane bir yiğit var arkadaşlar. Sahabenin hepsi tabii yiğittir de bilhassa Hazreti Ömer'in şu hicret sırasındaki gösterdiği tavır bizim çok düşünmemiz gereken bir tavırdır arkadaşlar. Tabii biz kadın cinsi için... Ee, bu biraz böyle daha zor bir tavır ama ben hep şöyle derim, e, aslanın dişisi de aslandır arkadaşlar. Tilkinin erkeği de tilkidir. Yani veya işte e, her an, kedinin erkeği de kedidir, aslanın dişisi de aslandır. Yani böyle bu, bu mesele kadın erkek meselesi değildir karakterle e, alakalı. Ve tabii o karakter arkası boş bir karakter değil. Yani e, siz kendinizi çok kahraman gibi hissedebilirsiniz ama o kahramanlığı besleyecek bir altyapı yok altında. Yani savaşçı değilsiniz. İşte sözünüz e, dinlenen birisi değilsiniz. Ne bileyim sözünüz doğru şeylere dayanmıyor, doğru bilgiye dayanmıyor ne Neyle kahramanlık yapacaksınız yani? Ama Hazreti Ömer çok savaşçı. Bir insan ve gözünü budaktan sakınmayan bir insan biliyorsunuz daha Mekke'deyken de açıktan ibadet edenlerden ve peygamberimize hani 40 kişi olduklarında neden gidip Kabe'yi açıkça tavaf etmiyoruz diyen kişi. Hz. Ömer'den çok çekiniyor müşrikler efendim Hz. Ömer böyle arkadaşlar aleni bir şekilde kılıcını kuşanıyor. Video diyor herkesin gözünün önünde Kabe'yi tavaf ediyor. Ee, bunu tabii psikologlar, sosyologlar çok farklı şekillerde değerlendirebilir ama ben buna psikolojik üstünlük diyorum. Yani sen kendinden bu kadar emin olduğunda, bu kadar doğruyu yaptığından emin olduğunda karşındaki de bir duruyor yani. Bir duruyor. Sen böyle tereddüt ettikçe, sen korktukça, sen ee böyle emin değilsen, o kendinden emin olmama karşındakini çok cesaretlendiren bir şey. Hazreti Ömer tavafını yapıyor ve diyor ki dönüyorum Mekkelilere. Ben diyor Medine'ye gidiyorum. Kim karısını dul bırakmak istiyorsa, çocuklarını yetim bırakmak istiyorsa peşime düşsün diyor. Hadi eyvallah diyor. Bir tek Hazreti Ömer e, bu şekilde hicret etmiş. Onun dışındaki herkes arkadaşlar olabildiğince tedbirler alarak gizli gizli hicret etmişler. E, Medine'ye Müslümanların e, birer ikişer toplandığını öğrendiklerinde Mekkeliler nasıl bir hataya sebep olduklarını çok iyi anlıyorlar. Çünkü onlar da çok zeki insanlar. Bakın bunu söyleyeyim arkadaşlar. Zeka insanı imana götürmez. Tek başına. E, yeri geldikçe söyleyeceğiz zaten. Yani aklı ikiye ayırıyor İslam alimleri. Aklı me'at, aklı me'aş diye. Aklı me'aş dünya işlerine eren akıl. Mahişetten geliyor. Yani nasıl para kazanılır, nasıl harcanır, nasıl eğlenilir, işte nasıl güzel güzelce geçiniriz. Çocuğumu en iyi nasıl eğitirim, nerelere göndereyim, ne yapayım. Bunlara eren akıl yani. Aklı me'aş. Aklı me'at ise... Vaat ve vaid'den geliyor. Bütün bu hayatın sonunda nereye vardığını da gören ve ona göre şu andaki bütün adımlarını ona göre atan akıl demek. Yani nasıl diyeyim? Dürtüsellikle bir arada olmayan akıl. Dolayısıyla zeki olmak tek başına kurtarıcı değil yani. O zekayı aklı ve ağda dönüştürmek lazım. O ancak o zaman işe yarıyor dini ve ahlaki konularda, sosyal konularda. Onun dışında yani bir şeyi icat edecekseniz ne bileyim bir, bir dersi hızlı anlama tamam bunlar zekayla olabilir ama o dersi doğru kullanma. Orada öğrendiklerini dünyasını ahiretini kuşatacak bir hayır amacıyla kullanabilme. Mesela bu aklı meadla ancak uzun düşünerek yani etraflı düşünerek yapılabilecek bir şey. Biraz da Halim ismiyle alakalı Rabbimizin. Mekkeliler tabi hemen olan biteni anlıyorlar arkadaşlar bunlar Medine'de toplanırsa orada bir güç oluştururlarsa Muhammed de bunların başına gidip başlarına geçip orada bir e, otorite bir e, güç bir merkez oluştururlarsa bizim bütün Kuzey Şam ticaretimiz son ana kadar gemiyi terk etmeyen kişidir yani biliyorsunuz kaptanın da en son terk etmesi gerekir gemiyi Herkesten önce ilk filikaya kaptan binmez yani. Herkesin tahliyesini sağlar. Ondan sonra en son artık kendisi e, bir imkan bulursa kimse kalmadığında orayı terk eder. Bu bakımdan Efendimiz son ana kadar e, Mekke'de Mekke'de bütün Müslümanların selametle oradan çıkmasını sağlıyor. Çıkma, çıkma, çıkabilecek durumda olanların. Ve Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelip bunu haber verdiğinde... Ee, Peygamber Efendimiz'e aynı zamanda hicret içinde izin veriyor. Kureyş'in e, suikast teşebbüsüne dair karar aldıklarını komşularından duyup Peygamberimize haber veren kişinin Abdülmuttalib'in kardeşinin kızı olan Rukayka binti Safi olduğu da kaynaklarda kaydediliyor. Yani demek ki bir rivayete göre Cebrail Aleyhisselam bir başka rivayete göre de e, bahsi geçen hanım. Bu vesileyle efendim şunu da belirtelim ben ee, biliyorsunuz bu kadın erkek mukayeselerinden işte e, davalarından pek haz etmeyen pek onu gündeme getirmeyen bir kişiyim bu da benim tercihim efendim ama şunu görüyorum arkadaşlar e, Hz. Peygamber'in hayatında gerçekten özellikle böyle başı dara düştüğünde yani hanımların çok özel bir yeri var arkadaşlar İlk günlerde onu en çok destekleyen mesela halaları ve Hz. Hatice ve kızı Fatıma bakın yani. Ee, daha sonra da Peygamberimiz meydan savaşları hariç bütün yolculuklarına hanımlarından biriyle gitmiş ve bir sıkıntıyla orada karşılaşırsa mutlaka hanımının da fikrini almış, onlarla mutlaka sohbet etmiş, hayatı boyunca onlara özel olarak zaman ayırmış ve hep hanımlardan destek görmüş arkadaşlar. Bu ilginç bir şey. Bugünkü yansımasını söyleyeyim size ve onun da efendim yavaş yavaş toparlayalım. Biliyorsunuz ben tarihler konusunda çok iyi değilim. İşte aşağı yukarı 15 yıla doğru gidiyor 12-13 yıl önce arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'i bütün dünyaya anlatmak üzere bir web sitesi kuruldu web sitesi kelimesi yetmez portal dememizi söylüyorlar arkadaşlar. Büyük bir portal kuruldu internette. Sonpeygamber.info birkaç dilde yayın yapıyor ve şu anda bugünlerde onu hazırlıyorlardı. Bilmiyorum takvimi yetiştirebilecekler mi? Efendimizin bütün sahih, yani bütün demeyelim ama sahih kaynaklardan bize kadar gelen sahih hadislerin büyük bir kısmını internette bir arama motoruyla konusunu ravisine, içinde geçen anahtar kelimelere bakarak doğrudan doğruya hadislere ulaşabileceğimiz bir çalışma da yapıyorlar İngilizce, Almanca Fransızca, Rusça Peygamber Efendimizi e anlatıyorlar bütün dünyaya ve bunu da arkadaşlar yapanların büyük ekseriyeti kadın yani 21. yüzyılın kadınları da Müslüman kadınları da e, hem çalışanların büyük ekseriyeti kadın, planlayanların elhamdülillah ilk hayal edenlerden biriyim ben. Hayatımdaki en güzel e, amel olarak kabul ediyorum onu. İnşallah Efendimiz... E, ...kabul eder, onun şanına layık olur inşallah. Ayaklarına taş değmesin. Efendim, hem yardım eden, destek olanların çoğu kadın. Ee, bu açıdan yani Efendimiz'i e, yüzyıllar boyunca da... ...kadınlar e, gerçekten daha e, çok sevmişler, çok sahip çıkmışlar. Bu, bu çağın kadınları da böyle bir hizmet e, yapmak onlara nasip oldu. İnşallah hepinizin de o çorbada bir tuzu olur. Zaman içerisinde meridyen genci de bu açıdan yani meridyen derneği son Peygamberin fonunun hamisidir meridyen genç de onların genç kulübü diyelim efendim gençlik kolu gibi efendim Allah Teala onların da ayaklarına taşla edirmesin efendimizin şanını böyle altı kıtada yaymaya, e, onun ismini yüceltmeye, onları muvaffak kılsın inşallah. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir bu süreçte sürekli efendimizden izin istiyor hicret etmek için. Çünkü herkese izin veriliyor ve birer ikişer gidiyorlar. Peygamberimiz dur belki Allah sana bir arkadaş verir diyor. Ve Hazreti Ebubekir'in Peygamberimizle birlikte hicret edeceğini öğrenince Hazreti Ebubekir çok seviniyor. iki tane deve alıyor. Uzun süredir beslediği e, bu iki deveyi e, devenin bir Birisini peygamberimize tahsis ettiğini söylüyor. Peygamberimiz hemen tabi o Cebrail tarafından ya da işte o hanım tarafından o haber verilince kendisi de hemen Ebu Bekir'in evine gidiyor. Hicret için izin verildiğini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir beraber yolculuk yapacaklarını anlayınca sevincinden ağlıyor. Ve bu iki deveden birisini peygamberimize hediye ediyor. Şimdi arkadaşlar bu deve meselesi beni o kadar etkiliyor ki. Bir peygamberimiz bu deveyi hediye olarak kabul etmiyor arkadaşlar satın alıyor aslında Hz. Ebu Bekir peygamberimize çok cömert davranmış her zaman ve peygamberimiz de kabul etmiş hediyelerini. Ee, mesela ben çok etkileniyorum ondan. Ee, Peygamberimiz böyle bazen bir şey almak zorunda diyelim birine bir şey verilecek. Ee, ama kendisinin alacak imkanı yok. Satın alır, aldığı kişiye dermiş ki bunu sana Ebu Bekir öder dermiş. Yani e, Hz. Ebu Bekir'in haberi yokken onun adına borçlanacak kadar yakınlar yani. Ama deveyi hediye olarak kabul etmiyor. Neden arkadaşlar? Neden? Çünkü hicret... Peygamberimizin ibadeti ve ibadetin de mesela işte ilmihal kitaplarında geçer. Senin elin elin ayağın tutuyorsa başkası sana su dökerek abdest alamazsın. Çünkü abdest ibadetin bir parçasıdır ve senin emeğinle yapılmalıdır senin emeğinle olmalıdır bunun gibi yani hicreti bir ibadet olarak bir kulluk olarak yapıyorlar ve o benim eşlamalıyım diyor peygamberimiz anlaşıldı mı burası acaba ve bir ikinci bir şey onu da söyleyip toparlıyorum bitiriyorum arkadaşlar ikincisi şu e, peygamber efendimiz hicretten bir buçuk yıl kadar önce miraca çıkmıştı biliyorsunuz neyle gitti miraca burakla burak neydi bizim anlayacağımız dilden söyleyelim ışık hızından hızlı giden bir adımda insanı bir, e, gideceği yere götüren kimsenin de görmeyeceği farkına varamayacağı bir binek arkadaşlar biraz Harry Potter izleyenler falan bunları bilir şimdi <gülüyor> peygamber efendimiz neden Cenabı Hakk'a demedi ki çünkü birazdan göreceğiz yani haftaya inşallah ne badireler atlatacaklar peygamberimiz neden demedi ki ya Rabbi bırak şimdi lazım Şimdi gönder Burak'a, neden demedi? Veya Allah neden göndermedi? Bunu düşünmenizi istiyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Rabbim e, hepimizi peygamber ahlakında e, bu hayatta en sevdiğimiz kişi olarak onu kalbimize yerleştirsin ve bizi onun ahlakında olmaya muvaffak etsin. O, o dengeyi, o itidali, o kemali bize nasip etsin inşallah. Hayırlarla kalın. Haftaya görüşmek üzere.